muhterem Müslümanlar bir evvelki hafta namazın mana ve muhtevasına dair bazı hususlar üzerinde durdum. Cenab-ı Hak dediğimi rızasına muvafık eylesin. Diyeceğimi de rızasına muvafık eylesin. Bu dünyada tıpkı bir asker gibi talim terbiye görme, uhrevi alemin Ali makamlarına liyakat kesbetme vazifesiyle tavzif edilmiş ve buraya gönderilmiş bulunuyoruz. Bir bakıma tasavvufi neşve içinde bizim asıl diyarımız vatanı aslimiz öbür alemdir. Burada muvakkaten konaklamış bulunuyoruz. Asıl Vatanda bizim için gerekli olan bir kısım şeyleri kazanacak, kazanmış insanlar olarak geldiğimiz yere döneceğiz. Ayrıldığımız nura rücu edeceğiz. Bilemediğimiz bir alemde ruhlarımızın müşahede ettiği menazırı âliyeyi müşahede etmek üzere tekrar geldiğimiz yere avdet edeceğiz. Burada her şey bir talim ve terbiyeden ibaret. Eksiğin ve gediğin giderilmesi, arızalı ve pürüzlü tarafların bertaraf edilmesi, insanın insanı kamil ve mükemmel haline gelmesi ve böylece cennete liyakat kazanmasın, Rabbini müşahedeye liyakat kazanmasın, onu görebilecek gözün kalp aleminden açılmasın, iç alemine menfezler açılmasın, Dert ve dava bu olduğuna göre ibadetü taattaki cehdimiz, say ve gayretimiz sadece ve sadece onu hoşnut etmek ve öbür aleme layık hale gelmeye çalışmaktan ibarettir. İbadetü taat arasında bu meseleyi en mükemmel yapan namazdır. Çünkü biz namaz ibadetiyle günde beş defa Rabbimiz karşısında huzurunda diyebiliriz. Tasaffi etmeye çalışıyoruz. Durulmaya çalışıyoruz. Berraklık kazanmaya ve onun esma ve sıfatlarının bizde aks etmesine müsait hale gelmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak kıldığımız kılacağımız namazları haşyet ve saygı içinde edaya bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Mevzuyu ve mevizeyi bitirirken imkan elverirse Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek önümüzdeki derste namazın, rükünlerinin manalarına birer temas ve birer bakış yapalım demiş idim. Muhakkak ki bir şey kendi erkanıyla büyüktür. Bir bütünü büyük bir manayı meydana getiren parçalar ne kadar kıymetliyse bütün o nisbette kıymet kazanır. Bir raiyet, bir tebaa düşünün ki onun fertlerinin kafaları kafaya mütevakkıf meselelerde en ileridedir. Bir tebaa ve raiyet düşünün ki onun fertlerinin kalpleri kalbe mütevakkıf meselelerde en ileridedir. Bir tebaa ve raiyet düşünün ki, onun fertlerinin hissiyatı, hissiyatın ileri olması seviyede, en ileri olma seviyede ileridir. İşte böyle bir tebaa toplu olarak ileri bir tebaadır. Böyle bir millet ileri bir millettir. Böyle bir cemaat ileri bir cemaattir. Bütünün mükemmeliyeti, eczanın mükemmeliyetine vabestem. Namaz öyle mükemmel bir bütün ki, öylesine insanı kurbu huzura müşerref kılan bir vesile bir vakta ki, namazı meydana getiren bütün erkan her bir yerleri başlı başına kendi sahasında ayrı ve çok büyük kıymeti haiz, çok büyük kıymet ifade etmektedir. Teharetinizden selam verip namazdan çıkacağınız, müsaade alıp Allah'ın huzurundan ayrılacağınız ana kadar nefsinizi boğazlama manasına bütün büyüklüğü ve ululuğu Allah'a vermek suretiyle Allahu Ekber deyip namaza başladığınız andan huzura girdiğiniz andan huzurun adabına riayet etme bütün bu devrede riayet ettikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip Rabbinizin huzurundan ayrılmaya istizan yapacağınız ana kadar, bu arada geçirdiğiniz, geçireceğiniz bütün erkan, kendi yerinde ve kendi sahasında, hem ta elmaz na mütenahi kıymeti haiz, manasını idrak edenler için, manasını idraka Allah bizleri muvaffak kılsın inşallah. Onun için, Namazda haşyet ve saygı dediğimiz zaman, insan yaptığı rükünleri bilerek yaparsa, yaptığı şeyin dışındaki şeylere de gözünü, kulağını, kalbini tıkarsa, onların dışında bir şey görmemeye, duymamaya, dememeye, tahayyül ve tasavvur etmemeye çalışırsam, tamamen namaz kesilecektir insan. Her haliyle namaz kesilecektir, tabir caizse namazda fani olacaktır. Neresinden bakarsanız bakınız, bir falatın tecessüt ettiğini göreceksiniz. Yatışta Allah mütecelli, kalkışta Allah mütecelli, Sübhanallah deyişte Allah mütecelli ve böyle bir insanda gafletin, Anlayışsızın lehviyatın düşünülmesi bahis mevzu değildir. Cenab-ı Hak kemalini arzu istikametinde say ve gayret eden müminlere kâmilen namaz kılmayı muvaffak kılsın inşallahü teala. Namaz zevkini idrak edenler için çok sevkli fakat Muhakeme ve muhasebesini yapamamış kimseler için bir ağırlık, bir angarya, bir sufradır. Allah öyle düşündürmesin. Günde beş defa namaz kılmak bazılarına göre bir zevk işidir, bir lezzet işidir. Hatta kılmadığı zaman kendini affetmeyeceği bir günah işlemiş gibi kendini kabul eder. Ama bazıları için de üstesinden gelinmez, Ağır bir yüktür, Allah insanın sırtına yüklemiş. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklar üzerine namazın en ağırı sabah namazıyla yatsı namazıdır buyurur. Eğer siz bu iki namazda olanı bilseydiniz, ayaklarınız üzere gelmesini, yürümesini beceremediğiniz, muktedir olamadığınız zaman, makadınız üzerine, üzerine sürüklene sürüklene sürüne sürüne gelecektiniz buyuruyor <gülüyor> münafıklar üzerine en ağır namaz yastıyla sabah namazıdır zira nifak karşı tarafı bir aldatmadan ibarettir samimiyetsizliktir yaptığı işlerin içten doğmamasıdır sabah namazıyla yastıya katlanamayacaktır çünkü rahat zamanıdır. Hav-ı istirahat anıdır. Öyleyse onları en ağır olacaktır. Mü'mine gelince mü'min inşirah içinde gidecektir. Ayakları sakat olsa, yol bataklık olsa, gece karanlık olsa, yolunu bilecek, makad üzerine sürüne sürüne yine sabah namazıyla yastıya gitmeye çalışacak. Tamilen camide namazı eda etmek için, fukaha arasında farz mı, vacip mi, farz-ı kifaye mi diye münakaşası yapılan cemaatle namazını eda etmek için, imamın arkasında el pençe divan durup, toplu halde Allah'a kulluğunu ifade etmek için, ifade etmek için, sürüne sürüne camiye gidecek. Mümin öyle yapacak münafıkta başından atmaya bakacak. Bu bir muhasebesizlik ifadesidir. İnsan bilse ki ben dünyada ebedi ve layemut değilim. Bir gün öleceğim. İhtiyarlık emarelerin belirmesi bu mevzuda benim için bir müjde midir yoksa bir ölüm haberi midir? İçime dehşet salan bir husus mudur? Yoksa beni mahvedecek bir hadisenin haberi midir? Her ne olursa olsun, saçına ak düşen bir insan, beli ağıran ve bacağında sızı bulunan bir insan, ölümün haberi haberini almış, ölümün keşif kolları tarafından işgal ve istilaya uğramış demektir. Böyle bir insan hiç olmazsa bu vaziyetinde anlamalı ki, ben ebedi değilim. La yemuteylem. Allah bana verdi 24 saatin çoğunu çok uzun zaman içinde kalacağım bir alemem. Azını da içinde az kalacağım bir alemem. Aslı bu olmalıdır. Ama Allah bu kadar çok istemiyor. Siz günde kıldığınız 5 vakit namazı bir saat içinde eda edebilirsiniz. 24 saatin 24'te birini istiyor. Öşrü bile değildir Allah'ın size verdiği zamanın bu. 24 saatin sadece bir tanesinin, ruhunuzun teneffüs etmesi için, kalbinizin gıdasını alması için, Latife-i Rabbaniye'nin teneffüsü için, ma hayatı için, ağabey hayatı için, beş defa Rabbinizin huzuruna koşma, maddi manevi yunma, yıkanma, ahirette ehil hale gelmem. Rabbin cemalini müşahede etme, liyakatını kazanma. Yani gözün hadid olma durumunu iktisap etmem. Görülmezleri görür hale getirmem. Duyulmazları duyar hale getirmem. Dili konuşulmayanları konuşur hale getirmem. Ve kalbi namütenahi büyük hakikati kendi mahvi halinde içinde duyar hale getirmem. Yani senin ruhani ve manevi terakkine medar olacak. Namazı kılmak için günde bir saat Allah senden istiyor. Yine sana veriyor semeresini. Sen terakki ediyorsun. Onu bilecek ve tanıyacak hale yükseldiğin an, neler kazandığını o zaman göreceksin. Veil olsun namaz kılmayanlara, namazsız olarak ahirete gidenlere, Secdesizliğin lekesini alnında taşıyanlara, Allah için duymamış ve duygulanmamış bir gönlü sırtlarında büyük olarak taşımış kabre öyle girmiş olanlara. Ne mutlu onlara ki günde beş defa Habibi Edip ve Nezihin ifadesi içinde mescide koşar, Allah tarafından akıtılan ve çağlayan haline gelen namaz deryasına dalar maddi ve manevi kirlerinden arınır, sonra tertemiz olarak el pençe divan durur, öbür alemin tamiri ve imari için Rabbisine dilekte ve duada bulunur. Cenab-ı Hak bizi bu ikinci zümreye ilhak buyursun inşallah. Namaz haddi zatında, insanın paha biçtiği ve biçeceği şeylerin en kıymetlisi, ...en bir hemtasıdır ama... ...nadanlar bilemez ki bunun. İnsan üç beş günlük dünya için... ...bitesiye tükenesiye çalışıyor. Hatta bazen o türlü kapılarda çalışıyor ki... ...sonuna kadar çalışıyor, bitiyor, tükeniyor da hakkını alamıyor. Bir memur dinliyorsunuz. Bir işçi dinliyorsunuz. Emekli sandığından veya sigortadan kendisine gelen paranın azlığından şikayet ediyoruz. Vaat ettiler çalıştırdılar, ücretini vermediler diyor. Haksızlık yaptılar. Batsın bu Türkiye zaten burada adalet yoktur diyor. Akıllı bir hükümette yoktur diyor. Esası adalete müstenit nizamda yoktur diyor. Dert yanıyor. Şahsi dünyasının karanlığı içinde, bütün alemi karanlıkta görüyor. Kendisine gelen şeyin azlığı içinde, bütün alemi dilenci tasavvur ediyor. Kendisine yapılan astık ve haksızlık karşısında, alemin astık ve haksızlık karşısında inlediğini duyuyor gibi oluyor. Görüyorsunuz. Neden oluyor bunlar? Çalıştıran kimselerin ahde vefa ve hakka riayet duygusunda tereddüt götürür olmalarındandır. Söz verir sözlerinde durmazlar, tehdit eder bazen onu da yerine getiremezler. Ama çalıştırma mevzuunda çalıştırmaya mukavir size vaitte ve tehditte bulunan Allah olursa Celle Celaluhu, namaz kılarsanız sizi cemalimi müşahede ile serfiraz ederim diyen Allah olursa, günde beş defa mescidin yolunu aşındırır iseniz sırat üzerinden berkatif gibi sizi geçiririm diyen Allah olursa, her gün sadece ebedi bir sermaye olarak bir şey bırakırsanız, şayet mizanın gözüne onu korun dayan Allah olursa, gücü her şeye yeten, günde bir de birkaç defa, vahve ala kulli şeyin kadir dedirten, onun gücü her şeye yeter, her şeyin üstesinden gelir, evril ve çevirir, vaad ettiği şey yerine getirir. Muhakkak tehdidine de sizi maruz bırakır. İşte o Allah Celle Celaluhu namazı miraçtaymış. Sizi o miraçın merdivenlerinde yükselen kimseler olarak görüyor. Vefat edeceğiniz ana kadar devam ettirdiğiniz namaz, rahmetin eteklerine dudağınızın değeceği ana kadar sizin terakinize vesiledir. O makam, o mevkiye yükseldiğiniz an, Namaz diyecek kim? Allah'ım bunlar beni zayi etmediler, sen de bunları zayi etme. Bu bir hadisin lazımı manasını ifadedir. Buyurur ki Fahri Kainat Efendimiz, Abdest-i tamam alır, namaz erkanıyla eda edersem, namaz temessül eder şöyledir, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Şayet abdest almaz, Alırda namazı sakat kılar. Kılar da alacak, kılarsa avam ifadesiyle. Kah kılar, kâh terk ederse namaz diyecektir ki: "Ben isray ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin." Zayi olan milal-i İslamiyenin nasıl bir beddua karşısında derbeder olduğuna baktığınız zaman bunu anlayacaksınız. Secde etmeyen başların nasıl başkalarının önünde serfürü ettiğini gördükçe bunu anlayacaksınız. Allah'ın azameti karşısında yüz yere sürmeyi tenezül etmeyen, başını yere koymayan, gururunu kıramayan, büyük sensin küçük benim diyemeyen kimselerin, kendi gibi nice küçüklerin kapısında eşik öptüğünü gördükçe bunu anlayacaksınız. Anlayacaksınız ki Allah yüzü yerde olanları zayi etmiyor. Anlayacaksınız ki Allah siz kulluk adı altında izhari tevazu ettiğiniz nisbette sizi kaldıracak, âlâ insaniyete çıkaracak, başınıza tac koyacak, alemin sizin karşınıza secde ettirecektir. Siz menfaatlerinizin zebunum, siz faydaların esiri olarak yaşadığınız, ve günlük işlerin halliyle meşgul olduğunuz müddetçe zahiren çok az şey kazanacak. Fakat haddi zatında ve hakikatta ve işin öbür tarafında çok şey kaybedeceksiniz. Hasire dünya vel ahire olacak. Cenab-ı Hak camiye gelenlerin sayısını çoğatsın. Cemaatimizi namaz kılar hale getirsin Bizi dünya ve ahiret haybet ve husranından masum ve mahfuz kılsın. Vaadinde hülf Allah namaz karşılığında cenneti vaat ediyor. Namaz bir miraç olduğuna göre Cenab-ı Hakk'ın müşahedesinin en büyük vesilesi namazdır. Namaz kılanlar, kendi mahvi olarak içinde Rabbini müşahede edenler, Hazır ve nazır olduğuna nigehban bulunanlar, öğret orada da Rabbi Kerim'i, Rabbi Rahim'i görecek onlardır. Namaz merdiveniyle Rabbin müşahede edileceği aleme insan yükselme imkanını bulacaktır. Her gün hayatınıza beş basamaklı beş merdiven koyduğunuz müddetçe vefat ettiğiniz an Rabbinizin rahmetiyle karşı karşıya gelecek sürurdan ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Mahşerde bu durumla serfiraz olan kimselerin durumunu Kur'an-ı beyan anlatıyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَاُ مُقْرَعُوا كِتَابِيَ Kitabı sağ tarafından verilen, gelin işte okuyun kitabım diyecek. Allah açık, yüzü ak, inşirah içinde kitabını mahşer halkına harc edecek ve okutturacak, memnuniyet gamz edecek her tarafı. Cenab-ı Hak salih zümreye bizi ilhak buyursun, mizanımızı takil eylesin ve bizi mahkeme kübrada rüsvay olmadan masum ve mahfuz buyursun. Bu kadar... Ağır bir ücret veya çok pahalı bir şey karşılığında günde bir saat Allah'a verecek, bunu bakileştirecek ve ebediyen inşallahü Teala mes'ud olacağız. Namaz arzettiğim ettiğim gibi, sair ibadetle kıyas edilmeyecek kadar büyüktür. Birinin ifade ettiği gibi namaz dinin direğidir, nurudur. sefine dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir, namazsız niyatsız İslam olur mu der. Bir halk değişidir, alan değişidir fakat doğru bir değiştir. sefine dini namaz yürütür. Bir millette namaz yok mu dini hayat pörsümeye yüz tutmuş demektir. Hususiyle bir milletin okumuşu mürekkep yalamışı namaz kılmıyor mu o milletin işi bitik demektir. Mesuliyet duygusu yoktur. Allah korkusu yoktur. Hırsızlık pek çoktur. Suistimal namütenahidir. Saçıp savurma haddi hesaba gelmeyecek şekildedir. Niçin olmasın ki? Çünkü yaptıkları şeyin hesabını vermeyecekler. Vermeyeceklerine inanmışlar. Ama bir mümin... Arpanın yedide birinden hesap verme endişesini taşır vicdanında. Attığı adımı ona göre atar. Günde beş defa mescide gelen, Rabbi ile arasındaki ahdü peymanı yenileyen. Unutmadım Rabbim, kulun olduğun ifade ve itiraf için yeniden huzuruna geldim. Bu ahdü peymana sadakat içindeyim. Dışarıya çıktığım zaman hayatımı ona göre tanzim edeceğim. Senin mevcudiyetini hatırdan bir lahza çıkarmayacağım. Manzara haladan beni müşahede ediyorsun gibi adımlarımı atacağım. Değil insanların hukukuna tecavüz. Ayağımı atarken karıncıya dahi basmamaya çalışacağım. Başkasına ait bir ot hukuku, hukuk olarak irtikap etmemeye çalışacağım. Bu hava içinde bütün hayatımı... Seni hoşnut edebilecek, hürriyette yaşamaya, keyfiyette yaşamaya çalışacağım. Mümin de böyle düşünecek. Böyle düşünme mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir yoksa yalan söylemiş olur. Çünkü gün Rabbi, günde 40 defa Rabbin huzurunda, 40 defa rükü yapan bir insan, 80 defa başını secdeye koyan bir insan, Rabbinin büyüklüğünü orada ilan ve itiraf eden insanın, Böyle inhirafları doğru sözlü bir müminle tealif edilecek şey değildir. Cenab-ı Hak özü sözü doğru müminlerden eylesin bizi inşallah. Onun için mümine ilk farz kılınan namazdır. En son ümmeti Muhammed arasında terk edilecekler namazdır. Yeryüzünde namaz kılma işi en son terk edilen şey olacaktır. Ve ilk hesapta insana sorulacak da namazdır. İnne övvel maftarad Allahu ala nasi min dinim asala ve akhira ma yibqa asala. Övvel ma yuhasabu aleve ya ma yuhasab İlk defa Allah insanlara farz olarak teklif ettiği şey namazdır. Allah Celle Celaluhu en evvel onu ister. Namaz kılıyor mu? Bize de bir insanın mezaya ve faziletlerinin destanını getirdikleri zaman bu destanın altında, üstünde, ortasında namaza ait kelime var mı ona bakarız. Falan şu kadar mükemmel bir insandır. Namazı var mı? Namazı var mı? Zira kalbin istikameti ona bağlıdır. Fikrin ve ruhun istikameti ona bağlıdır. Namazı var mı? Allah'ın ilk istediği şey namazdır. Ve yeryüzünde en son kulluk olarak eda edilecek şey yine namazdır. Yeni mübini İslam'ın çok emirleri terk edilecek. Çarşı ve pazarda Allah'ın emri istikametinde muamele kalmayacak. Kadın erkek şirazeden çıkacak. Eyyam'ın elinde oyuncak haline gelecek. Kadınlar erkekleri baştan çıkaracak. Erkekler pervaneler gibi ateşe atılan pervaneler gibi kendilerini ateşe atacaklar. Fitne ateşi her yerde yanacak. Ve içinde cayır cayır yananların haddü hesaba gelmez, rakamlar haddü hesaba gelmez hale gelecek. Fakat bu hava içinde dahi Allah'a kulluk olarak eda edilen bir şey devam edecek, namaz. O açık saçık kadınlar dahi başlarına elleri kadar bir bez koyacak, mescide gelecek, namaz kılacak. Gerçekten mağbuda kulluğu unuttuğundan ötürü bir türbenin karşısında rükû ve sücud edecek. Vicdanında Allah'a karşı kulluk yapma duygusunu putperestlik şeklinde eda edecek. Evlerine, en lüks evlerine, en sosyete mahallelerine mevlid hanları götürecekler. Namaz kılmayacaklar ama Allah adını zikredelim evvela vacib oldur cümle işte her kula dedirtecekler. Allah'ın mübarek adının misafir olmadığı evlerde dahi Allah Celle Celaluhu onlara Allah dedirtecek. Ve muvakkaten başlarına bezleri koyacak, yüzlerini yere koyacaklar. En son terk edilecek şey olacak... Cenab-ı Hak bütünüyle terk edilme halini bizlere göstermesin. Biz yeni bir patlamanın, yeni bir dirilişin eşiğinde bulunduğumuz zannı ve kanaati içindeyiz. Bize ben kulum beni zannettiği gibiyim diye kendisini anlatan Rabbimizin rahmetinden ümidimiz bu istikamettedir. Bizi yalan çıkarmasın. Öyle ümit vestiyoruz ki, bu patlamayı Allah çoğaltacak, secde etmeyen kirli bir alın bırakmayacak bu millet içinde. Hepsine secde ettirecek, hepsini huzuruna koşturacak, hepsine miraç yaptıracak ve ömür alemde hepsine cemali ve kemalini müşahede ettirecek, İşlerini sürur ve huzura gark edecek. Ve ilk defa müminin hesap vereceği şey de namazdır. Başka bir hadisi şerifte namaz sağlam olursa sahir ibadeti de sağlamdır. Namaz bozuk olursa sahir ibadeti de bozuktur. Diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz günde beş defa insanın saykınlaşması, bir cila vurulması insana veya pişmesi, olgunlaşması, kendinden beklenen rengi alması demektir. Esma ve sıfatı ilahi gösterir bir rengi alması. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin onda meydana getirdiği halitanın rengini aksettirmesidir. Ne istiyor Rabbim? Tazim mi istiyor kendisine? Secdemle bunu yaparım gururumu kırmak mı istiyor hükümle bunu yaparım itaat ve inkiyat el pençe divan durmak mı istiyor kıyamımla bunu yaparım fermanına kulak verip hayatı ona göre tanzim mi istiyor fatiha ve kıraatla bunu yaparım böylece Rabbin emirlerinin birbirine karışıp acayip bir renk meydana gelmesini aksettiren şey namazdır yani namazda insan, tabir caizse Rabbin boyasıyla boyanmış olur. Ondan daha güzel bir boya da tasavvur edilemez. Sıvgat Allah, وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ ve وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Biz Rabbimize ibadet ediyoruz. Ve bunu isim cümlesiyle Kur'an ifade ettiriyor. Devamlı Rabbimize ibadet ediyoruz. Lahut âlemine ait renkleri kazanmak için. Bu bir Allah boyası, Allah'ın bir boya atmasıdır. Allah boyasından daha güzel bir boya mı olur? İç Mevla'ya imanla inşirah içindedir. Alın pırıl pırıldır. Simâhu fî vücûhîn min ezeri sücûd, zuhur ve tecellî yetmiştir. Yüzlerine baktığınız zaman secde ettikleri bellidir onların. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi içinde mahşerde kurren muhaccelin olarak ümmetimi ben abdest uzuvlarını yıkamalarından ve secdeye koydukları başlarından tanırım buyurmaktadır. Simâhum fî vücûhihim min eterîs-sücûd. Alınlarında secdenin izi gamz eder. Bakan bunların secde eden insanlar olduğunu anlar alınlarından. Yüzlerde bu kadar berrak, bu kadar hakikat gamz ediyor, bu kadar Allah'la kavi münasebetin ifadesini dile getiriyor. Cenab-ı Hak cümleyi öyle eylesin inşallah. Teala. Taharetle namaza başlıyoruz. Mevzuun başında tehareti size arz ettim. Namaz bahislerine başlarken ama uzun boylu size bir abdest alma anlatmadım. Elinizi yıkayacağınızı, ağzınıza, burnunuza su vereceğinizi, yüzünüzü yıkayacağınızı, kollarınızı yıkayacağınızı anlatmadım. Tam bir fıkıh dersi vermedim. Sadece abdest dedim. Hadisin ifadesiyle isba demekle iktifa ettim. Bunu tas tamam alma. Ne havanın soğuğu ne de sıcağı mani olmasın, Tas tamam abdest alma. Tam bir taharet içinde Rabbin huzuruna gelme. Biz namaza tam bir taharet içinde kıyam ediyoruz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَغْسِلُوا اُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِيَ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ <gülüyor> Allah'ın fermanına ihtida ederek tam bir taharetle namaza geliyoruz. Dışımızı yıkıyor, halkın tiksinmesine vesile olabilecek şeyleri izale ediyor. Resul-i Ekrem'in bir duası vardı namaza durduğu zaman. Allahümme bağıt beni ve beni hataya, kama bağıttı beni Meşrik ve Mekhrib. Allahümme nacqinimi min al hataya, kama yunacq al thawb min al dnet. Allahümme benimle hatalarımın arasını, mağrib ve meşrik kadar aç ve uzaklaştır beni hatalardan diyordum. ''Allah'ım beni yıkanan Yunan elbiseler gibi yıkayu üzerinde hiçbir kir, hiçbir leke kalmasın.'' buyuruyordu. Bir tam dış temizlik içinde namaza geliniyor. Başkalarını tiksindirmeye vesile olacak her şeyden tevekki ediliyor. O kadar ki buyuruyor, ''Soğan, sarımsak ve pırasa yiyen musallamıza gelmesin. Namazgahlarımızdan uzaklaşsın.'' Yani mümin hakkın huzuruna gelirken, halka hak eziyeti sırtında taşıyarak gelmesin, evvele bunu bertaraf etsin. Biz bu dış temizliği yaparken içimiz bundan geri kalacak değildir. Tabii ki dışımızdan daha çok içimize dikkat edeceğiz. Zira dışın temizliği nisbetinde işte bir karanlıklık kendisini gösterir ve hissettirirse... Endişe ederiz münafık olacağımızdan. İç ve dış bütünlüğüne eremediğimizden ötürü münafık olacağımızdan endişe ederiz. Kısmen bunun üzerinde durmuştum. Ben elimi ve yüzümü üçer defa yıkayıp, hatta tozu toprağı temizleyip, koku vesaire gibi şeyleri izal etmenin yanı başında. İçim şayet bir kısım eracifin ve çirkefin mahalli haline gelmişse içimi ve dışımı bir bilenme gören Rabbin huzuruna bu vaziyette çıkmayı tabi ki Rabbime karşı nifak sayacağım. Dıştaki temizlik nerede? İçteki fersudelik ve köhnelik nerede diyecek? Namazımı belki yüzüme vuracaktır. Onun için bir bakıma dış temizliğini yapmam. Taharette bulunma iç temizliğe bir hazırlık Rabbin huzuruna çıkmaya ihzariye nevinden bir şeydir. Camiye gelen her mümin elini yüzünü yıkarken Rabbin huzuruna çıkma havası içinde yıkar. Ve mahşerde kurren muhaccelin olarak haşrolmak için yıkar. Ebu Hüreyre radiyallahu teala'nın hazretleri kollarını buraya kadar yıkar, neredeyse ayaklarını da dizlerine kadar yıkardı. Hele onun böyle ifrat saydıkları bu haline Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe çok canları sıkılırdı. Başkaları niçin böyle yapıyorsun ya Ebu Hüreyre derlerdi. Zira ben efendimden işittim, bazen Mevlam'dan işittim derdi, bazen dostumdan işittim derdi. Yani resul Ekrem'den işittim. Abdest yüzüğü pırıl pırıl parlayacak ahirette. Her kim parlayan uzuvların daha çok ve daha geniş parlamasını arzu ediyorsa, mümkün mertebe mükemmel ve çok yıkasın onları. Onun için buradan parlamasını arzu ederim derdim. Mümkün mertebe tat tamam, hatta tamamın ötesinde yıkamaya çalışırdım. Bu duygu ve bu düşünce içinde abdest uzuvlarını yıkama muhakkak ki, ahirete bir ihzariye nevindendir. Cenab-ı Hak her halükarda ahireti hatırlamaya bizleri muvaffak kılsın. Öyle işler yaptırsın ki bize, o işleri yaparken behemahal kendisini hatırlayalım. Hesabı hatırlayalım. Mizanı ve defterlerin uçuştuğu anı hatırlayalım. Ve durumumuzu ona göre tanzim edelim. Hakiki müminlik de budur zaten. Mümin odur ki, onu gördüğünüz zaman ahireti ve Rabbi hatırlarsınız. Kalbiniz istikamete, istikamet kazanır. Onun içindir ki, batakçılarla düşüp kalkmayı Kur'an-ı Kerim, cehenneme götürücü bir vesile olarak ifade etmektedir. Yani cenneti size hatırlatmayan, Allah'ı hatırlatmayan, belki hevezat-ı nefsaniyeyi hatırlatan, Tedailerle sizi kötülüğe götürüp sokan, kimselerle düşüp kalkma ki onlara batakçı diyoruz. Cehenneme götürücü vesile sayıyor. وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدِينَ Sekarda ne işiniz var sizin? Minare gölgesinde yetişmediniz mi? Mescit görmediniz mi? Secde eden anne baba tanımadınız mı? Başı sarıklı hocalara şahit olmadınız mı? Mevize dinlemediniz mi? Yaptık. Bütün bunların hepsini yaptık. Ama batakçılarla düşüp kalktık. İçki içen arkadaşlarımız vardı. Namaz kılmayan arkadaşlarımız vardı. Rabbe karşı saygısız arkadaşlarımız vardı. Faiz yutan arkadaşlarımız vardı. Rüşvet yiyen arkadaşlarımız vardı. Dinin emirleri namına çok şeyi terk eden arkadaşlarımız Nehyileri namına çok şey irtikam eden arkadaşlarımız vardı. Bu pes insanlarla, bu hasis insanlarla düşüp kalktığımızdan ötürü yerimiz olmayan bu sakari boyladık diyecekler diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak sizi ve bizi bu kötü encam ve akibetten muhafaza buyursun. Namazda tam tas tamam taharetini ikmal eden insan... Rabbin huzurunda kıyam eder. Ben kısaca namazın bu erkanın üzerine basıp geçmeyi düşünüyorum. Kıyamın kendisine göre manaları vardır. Evvela Allah'ın sırtınıza yerleştirdiği inhinaların şükrünü eda, düşünseniz eda edemeyeceksiniz. Yerde emekleyen ve dört ayağı üzerine sürünen hayvanlar eğer iki ayağı üzerine yürümek mümkün olsaydı niçin yerde emekleyecektim? Sürüm sürüm sürünen mahluklar sizin sırtınızda sahip olduğunuz inhinalara sahip olmadığından şeriatı fıtriyenin cebri kanunları karşısında öyle yürüyeceklerdir. Ama Allah iradenin yanı başında sana bunu da lütfetmiş. Bir elif gibi dimdik duruyorsun sen camit ağaç değilsin ama ağaçlar gibi dimdik duruyorsun Rabbinin karşısında. Bunu tahattür içinde duracaksın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye kıraatına başlarken sırtıma yerleştirdiğin inhinalarla beni sürüm sürüm sürünmeden kurtaran Allah'ım sana zerratı vücudum adedince caham ve sena olsun. Bununla başlıyorum sana kulluğa. Yeryüzünde ilk insanın ispatı vücut etmesini hatırlatır kıyam. Kimi mahlukat yerde sürünürdü, kimisi ayakta dururdu ağaçlar gibi, kimisi dördel üzerine giderdi. İnsan yeryüzünde canlılar arasında bu vaziyette yürüyen adeta tek varlık olarak, müstesna varlık olarak, Maddi manevi iç ve dışıyla ile ahseni takmil ma masar varlık olarak ilk arzı idare eden varlıktır. İlk hilkat aleminde yeryüzünde ayakta duruyorum kıyamında bunu anlayacaksın. Ve bu duruma kadar Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetleri senin sırtında. Attığın her adında sırtında taşıdığın küfeye bir nimet daha koyu vermiş. Camii yapmamış Sadece canlı bırakmamış, kafir kılmamış, seni temizlemiş, tasfiye ede, ede insanlık mertebesine ve insanı mümin mertebesine getirmiş Allah Celle Celaluhu. Bu nimetlerini küfende hatırlayarak kendini bu defa mahkeme-i kübrada, mahşerde hesap vermek üzere Rabbim karşısında kıyamda tasavvur edeceksiniz. Hayatın hesabını ver diyor Rabbin sana namaza dururken. Solukların hesabını ver diyor Rabbin sana namazda dururken. Nimetlerin şükrünü eda et diyor, hesabını ver diyor Rabbin sana sen ayakta duruyorsun. Rabbin huzurunda kıyamda duruyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kul namazda durduğu müddetçe Rabbi ile münacattadır buyuruyor. Onun için Buhari ve Müslim'de gördüğümüz hadiste kıbleye karşı tükürmeyiniz. Zira siz o esnada Rabbinizle münacatta ve ona müteveccih bulunuyorsunuz. Salih Allah'ın karşısında içindeki kötülükleri dökmüş onların başına ağlıyor gibi duruyorsunuz. Ve bir lahtada da sıçrıyor ahirete gidiyor. Yine Rabbin huzurunda hayatın hesabını vermek üzere dimdik kıyamda duruyorsun. Kıbleye teveccüh ettiğin zaman melekten semeye kadar bütün varlıkların vahid bir cemaat haline gelmesi için kıbleye teveccüh ediyoruz. Tek bir cemaat haline gelmesi için kıbleye teveccüh ediyoruz. Yerden hatta yerin merkezinden ta sidretü müntahaya kadar meleklerin mesafe olan Kabeye teveccüh eden insan, nasıl büyük bir cemaat içinde Allah huzurunda durduğunu tasavvur etsin. Ben öyle bir cemaat içinde duruyorum ki, Kabeye gözümü diktiğim zaman, bu cemaatin içinde yerde sürüm sürüm sürünen mahlukat var, bu cemaatin içinde benim gibi insanlar var. Bu cemaatin içinde benden evvel gelmiş geçmiş peygamberler var. Bu cemaatin içinde melekler var. Bu cemaatin içinde Rabbin huzurunda yüzünü yere koyan melekler dahi bu tarafa doğru dönüyorlar. Bu cemaat öyle muazzam bir cemaattir. Ben bu cemaatin içinde kıbleye dönüyor ve vazifemi eda ediyorum. Kıble, Beytullah... Beytullah tebeyi bir nazarla hayale alınacak. Gözün önüne getirilecek öyle Beytullah'a durulacak. Yoksa biz kıbleye namaz kılmıyor ve kıble Beytullah bizim doğrudan doğruya kıblegahımız değildir. Allah emrettiği için o tarafa doğru dönüyor ve Allah'a teveccüh ediyoruz. Ama burada daha belki derste arz ettiğim gibi bir gez, göz ve arpacık meselesi bahis mevzudur. Rıza-i ilahi avlamak, rahmet-i ilahi elde etmek için kıbleye teveccüh gerektir. Onun için tam teveccüh olmasa bile Yüzünüzü araştırır da nereye dönerseniz, işte oradadır Allah'ın rızası Celle Celaluhu. Namazda niyet kalbin Allah'ı kastıdır. Allah'ı düşüneceksiniz namaza dururken. Burada istidradi bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Hususiyle milletimiz ağızlarıyla niyet etmeye alışık olduklarından niyet yapamamakta ve belki de pek çoğu namazı sakat etmektedir. Niyet ağızla niyet ettim öğlen namazını kılma, ikindi namazını kılma demek değildir. Niyet demek Namaza dururken o dakikada masivayı kalpten silme, yapacağınız işi Allah'a karşı yapma ameliyasını düşünme, niyet budur. Siz elli bin defa ağzınızda söyleseniz, kalp bu teveccühü kazanmasa namaza durmuş sayılmazsınız, boş yatar kalkarsınız. Onun içindir ki İmam-ı Rabbani gibi kimseler ağızda niyet etmeyi mahsurlu sayarlar. Haddi mezhebimizde ağızda söylemek müstahaptır. Fakat bununla beraber ülfet ve ünsiyet olduğundan dolayı ben ağzımda niyet ederek kıldığım namazları kaza ettim veya etmeyi düşündüm. Kıldığım namazları çünkü olmadığı kanaatindeyim. Evvela namaza girerken kalbin teveccühüyle gireceksin. Bu avamın namazıdır. Havasın namazı, hissin teveccühüyle gireceksin. O dakikada kapıyı vurmuş, içeriye girmiş gibi kendini göreceksin. Kabe kendi kendine karşında temessül edecek. Ve sen dokunulduğu zaman hemen ağlayacak ve oturacak hale geleceksin. Bu da havasın namazıdır, hisleriyle teveccüh etmiş. Akasik havasın namazı sırrıyla Allah'a teveccüh edecek. Gözleri kapanacak, kulaklar tıkanacak, kalp duracak ve sessizlik içinde, varlığın samit infali içinde çarpan tek şey olacak. O da ona ait büyük mana, nasıl çarpıyorsa öyle çarpacak. Yani kendi gidecek, sadece o kalacak, la ilahe illallah derken tam tevhide ulaşacak, hatta vücutta bile bu da akatsı havasımdır Cenab-ı Hak fikrimizde kalbimizde sırrımızda kafamızda niyete bizleri muvaffak kılsın inşallah onun için müşahede ettiğimiz çok büyük kimseler ahlullah ellerini kulaklarına götürdükten sonra kalbi bütünlüğü kazanmak için kıvrım kıvrım kıvrandıklarına şahit olduk kalbine bütünlüğü kazandırmak için değil esniyerek tekbir almak Kalbine bütünlük kazandırmak, bulunduğu buhutların üstüne çıkmak, aylı bir alemde Allahu Ekber demek, nefsini boğazlamak ve böylece Rabbin huzuruna girmek, gerçekten namaz kılmaya ilk başlangıçtır. Niyet kalbin kastidir. Bir yanlışı tahsiye etmek istiyorum. Niyet ağzın söylemesi değildir. Niyet kalbin kastidir fıkıhtaki ifadesi yalp Rabb'e teveccüh edecek ve yapacağınız şey ondan geçilecek. Dışındaki şeyleri sileceksiniz içinizden. Onu iktisap ettikten sonra ağzınız isterse söylesin isterse söylemesin. Allahu ekber diye tekbir alacaksınız. Fatiha-yı Şerifi tilavet ediyoruz. Allahu ekber diyoruz. Allah'ın büyüklüğünü ilan ve itiraf ediyoruz, Rabb'in huzurunda. Büyük O'dur, bizi insan olarak yaratan, ahsen takvime mazhar eden, huzurunu alan, küçüklere büyüklük bahşeden, sonra tenezzülat ilahiyede bulunan, bizimle konuşma lutfunda bulunan, bizi muhatap olarak alan, İyakan abdu ve iyakan dediğimiz zaman kulum o seninle benim aramdadır istediğin sana verilecektir diyen iltifat eden Elhamdülillah dediğin zaman kulum beni hamdetti diyen Elrahmanir dediğin zaman kulum beni sena etti diyen Maliki yahudidin dediğin zaman kulum beni mecdetti diyen büyüklüğümü itiraf etti diyen ihtine sıratel müstakim dediğin zaman kulun bu sana aittir ve sana ait olan şey verilecektir diyen böylece namazı seninle arasında bölen ikiye ayıran ve böylece maşeri vicdan ve derken sırtında Allah'ın elini hisseden bir ibadet havatı neşvesi vermektedir namaz bize. Fatiha-yı Şerif'i tilavet ederken biz böylesine maşeri, vicdana tercüman olmaya çalışırız. İçtimaiye ait kanunların oynaştığını ve kaynaştığını görüyor gibi oluruz. İstikamet içinde bir cemaatın haritasıyla karşı karşıya kalırız. Ve bunda da Cenab-ı Hakk'ın el-ayak uzu filan isnat ettiğimiz zaman keyfiyetten münezzeh ve mukaddestir. Kendisi nasıl ifade buyurmuşsa öyledir. Aslı mevzuunda münakaşa yapmıyoruz. Ama yedullah-ı cemaati sözüyle ifade edilen hakikata parmak basarken Allah'ın eli o cemaatle beraberdir diyor, tefsir ediyor veya tevil ediyoruz. Fatiha, maşeri vicdanın heyecan ve helecanının ifadesidir. Fatiha'nın dışında Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği zaman mümin Kur'an'ın rehberliği sayesinde çeşitli mahfilde dolaşır. Çeşitli sahnelerle karşı karşıya gelir. Ayatı Kur'an'ı tilavet ederken bazan vecd içinde kendinden geçer. Bazen ağlar, bazan sızlar. Bazen içinde burkuntular duyar. Bazen kıraatını devam ettirecek gücü kendisinde hissedemez hemen gidi verir. biz mezhebimiz olarak namazda kıraatı bırakıp da hemen dua etmiyoruz edemiyoruz memnu ve mahsurlu sayılıyor ama nafile namazlarda kanaatınca mahsurlu olmasa gerek fari kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu uzun namaz kılıyordu kıldığı namazlarda bazen okuduğu Kur'an bir saat sürüyordu iki saat sürüyordu Mesela İbni Mesud ve Enes gibi kendisine çok yakın olan sahabiler. Diyorlar ki bir rekatta Sure-i Bakare'yi, Sure-i Ali İmran'ı, Sure-i Nisa'yı, Sure-i okuyordu. Hatta bir defasında aklından fena şey geçti diyor İbni Mesud. Aklından geçen fena şey neydi? Neredeyse otura yazacaktım diyor. Dayanacak halim kalmadı, onu bitiriyor, ona başlıyor, onu bitiriyor, ona başlıyordum. Ve Kur'an-ı Kerim okurken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin büyüklüğüne dair bir şey geliyordu. Mesela Allah şükredenleri sever. Bu defa ellerini açıyordu. Allahümme cealna mineşşakirin. Allahümme cealna mineşşakirin diye bir sürü dua ediyordu. Bir yer geliyordu. İnne Allah'a me assabirin. Allahümme cealni mine assabirin. Allahümme ceallimine sabirin diyorsuz diyordum. Rüka gidiyor orada bir sürü dua okuyordum. Kavimede bir sürü dua okuyordum. Secdede bir sürü dua okuyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde yakaladığı sahnelerle çeşitli menfezler buluyor. Her fırsatta münacaat ve dua ile Allah'ın huzuruna çıkıyordum. Biz umumi farz namazlarda yapamayız bunun. Fakat Rabbimize yapacağımız secdelerimizde, hususi kılacağımız namazlarımızda bu türlü menfezleri değerlendirmek suretiyle Rabbin huzuruna çıkma hasbı halde bulunmam. İçinin şerhini Rabbine anlatma, dert dökme Rabbine. Günahlarına ve iç yaralarına derman dilenme. Senin içine su serpecek, ve inşirah getirecek bir husustur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kurbiyetiyle biz isteriz biraz kılsın. Gaybda böyle sofada dolaşan insanlar olarak Rabbin huzurunda kendinden geçmenin, bütün gönlüyle insanın kendisini ona vermesinin ne demek olduğunu adamlar bilemezler. Onlar namazı bir kısım kuru formülden ibaret, eda edilen ağırlık ve siklet zannederler. Halbuki hakiki mümin namaza yemeye gider gibi, zevk içinde, işra içinde, daha ötesinde, cennete koşar gibi gider. Bir an evvel namazın menfeziyle, Rabbisiyle mülakatı temin etmeye çalışır, mükalemeye girmeye çalışır, münasebet kurmaya çalışır. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri kalbimize uyanıklık ihsan eylesin inşallah. Kıyamı arz ederken, kıyamın manalarından bir tanesi de Rabbin huzurunda durma dedik. Kıyamdan sonra da rükû'a gidiyoruz namazda. Rükû Cenab-ı Hakk'a karşı ilk tazimdir. Büyüklüğünü ilk itiraftır. Sübhane Rabbi el -Azim, sen münezzeh ve mukaddessin, nekaisten müberrasın, ey azim olan Rabbim! Ben de seni tesbih ve takdis ediyorum. Sen ne yücesin. Sübhane Rabbi azim derken, bellimizi kırarken bunu hatırlıyoruz, bunu diyoruz ve bununla Rabbimizin büyüklüğün ifade ve itirafa çalışıyoruz. Aynı zamanda rükuda duruş, mukavles duran mahlukatın ibadetidir. İki büklüm yürüyen varlıkları hatırlıyoruz. Sana hamdolsun Allah'ım. Kambur insanlar var. Kambur gibi yürüyen mahlukat var. Sana hamdolsun ki ben elif gibi dümdüz yarattın. Hamdolsun ki senin karşında dimdik durabiliyorum. Eğildim ben şimdi senin azamet ve ululuğunu ifade etmek ve itiraf etmek için ama yine doğrulacağım. Bu manayı tahattür ediyor. Allah'ın verdiği inhin aya yeni bir hamd, yeni bir senada daha bulunuyoruz. Ceza Huzuru kibriyatında, sırtında hayatın hesabını taşıyan insanlar olarak. Kulum bir gün geldi ki senin kesene insanlığı koydum. Göz koydum, kulak koydum, el koydum, ayak koydum, dil koydum, dudak koydum. Elem necaallahu ayneyn, ve lisânen ve şefeteyn, ve hedeynâhun necdeyn, felaktihamel âkabeh. Sana iki göz vermedik mi? Bir dil iki dudak vermedik mi? Bir ağız iki dudak vermedik mi? Sonra nebilerin açtığı şehrahta seni doğru yola hidayet etmedik mi? Bunları verdik ama sen akabeyi aşamadın. Kendini aşamadın. Gafleti aşamadın. Verilmesi gerekeni veremedin. Rabbin yoluna giremedin. Ver bakalım bunun hesabını. Sen dimdik Rabbin huzurunda namazda, sırtına her mahfilde, her basamakta koyduğu şeyin hesabını vermek üzere intizar ediyorsun. Ayakların bağı çözülüyor. Ayakta durmaya gücün kalmıyor, rüka gidiyorsun. Allah'ı tesbih takdis ediyorsun. Allah'ım bana çok şey verdin. Zira büyükler verirler. Zira gedalar istimal ederler. Küçükler kusur yaparlar. Ben kusurumu itiraf ediyorum. Senin yüceliğini de ifade ediyorum. Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh diyorum. Meleklerin ile kapını <gülüyor> çalıyorum. Resul-i Ekrem rükua gittiği zaman şöyle buyururdu. Allahümme leke reka'tu vebike amentu ve leke eslemtu ve aleyke tevekkaltu. Kaşaa ve basari ve ya Allah'ım senin için rükü ettim. Allah'ım sana teslim oldum. Allah'ım sana iman ettim. Allah'ım sana tevekkül ettim. Ağzım, gözüm, dilim, dudağım, her şeyim, bütün uzuvlarım haşyet içinde senin huzurunda eğildiler. Sen Rabbül aleminsin. Rabbül alemine haşyetle saygı içindeyim buyururdu. Sen orada hesap vermenin dehşeti karşısında sanki ayakta duracak gücünü kaybedince rüka gitme duyuyor. Eğiliyor orada kendi nakıs ve kusurunu Rabbin kusursuzluğunu ilan ve itiraf ediyorsun. Rabbinden bir reca meltemi geliyor. Yeniden başını kaldırıyor. Yeniden onun rahmetine doğru bakıyorsun. Sahih hadis kitaplarında Efendimiz'in bu mevzuda Recepab'ın da arz ettiği bir şey vardır. Bir kul hesabı görüldükten sonra, günah sicillatı ağır bastıktan sonra, kulumu götürün cehenneme ferman eder. Melekler der, yakalar cehenneme götürmeye dururlar. Bir aralık döner geriye bakar, Rabbine doğru bakar. Rab zamandan mekandan münezzehtir. Bakılması gereken yere bakar. Cenab-ı Hak biliyor. Alemul alimin. Biliyor fakat sorar. Sorun kuluma niçin bakıyor? Sorarlar niçin baktın? Rabbin sana hüküm verdi cehennemeni için baktın. Der ki ya Rabbi ben senin için hiç böyle düşünmemiştim. Ben zannetmiştim ki Dağlar ağırlığında cürümlerle, günahlarla huzuruna geldiğin zaman beni mağfiret edecek, cennete koyacak. Benim senin hakkındaki zannım bu idi. Sen ise beni cehenneme gönderiyorsun. Allah ferman eder. <gülüyor> Kulum beni nasıl zannediyorsa ben öleyim. Kulumu recasında yalancı çıkarmayacağım. Kulumu cennete götürün ferman edecek. Hesabın bu tablosunu düşündüğün zaman, mesuliyetin ağırlığı altında iki müklüm olmuş insan, adeta Rabbin cemaline, rahmetine bakmak üzere yeniden başını kaldırıyor. Bir inşirah hisseder gibi, ve lekel hamd. Rabbim hamd sana, sanadır. Zira eğer inhinamla bana lütfettiğin şeyler, eğer beni insan yaratmakla lütfettiğin şeyler, eğer hesabın dehşeti karşısında rahmetinin her şeye galebe çalması gibi lütfettiği şeylerle bana o kadar lütufta bulunmuşun ki رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا تَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلَى الْاَرْضِ وَمِلْ اَسْسَمَاوَاتٍ وَمِلْ اَمَّا بَيْنَهُمَا gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen kavamede okunan dualar mümin bunu okuyacak ...Rabbin rahmetinin kendisiyle beraber olduğunu düşünecek, ümide kapılacak. Belki hesabın ağırlığından, belki de Cenab-ı Hakk'a şükranın ifadesi olarak yüzünü yere koyacak, secdeye kapanacak bu defada. Yüzünü yere koyacak, Rabbine en fazla yaklaşma anını kazanacak. Vescud vakterib diyor Kur'an-ı Kerim. Secde et ve Rabbine yaklaşma içine gir. Allah Resulü اقرب ما يكون العبد kul en çok namazda yaklaştığı hal veya kulun Allah'a en çok yaklaştığı an secde halidir. Binan aleh orada çok dua edin buyuruyor. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede Rabbigfir warham ve tecavaz amma Rabbin fir varham ve tecavüz amma te'alem buyururlardı. Bazen kendinden geçer hıçkıra hıçkıra ağlardım. Rabbim beni mağfiret eyler Ve ben senin bildiğin günahlardan tecavüz et. Ben onlardan dolayı muakaze etme. Ya Rabbi o günahlardan dolayı beni muakaze etme dua ve dileğinde bulunurdum. Allah Resulü, Allahümme leke secettu, ve vebike amentü, ve aleyke tevekkaltü, ''Secede veçhi lillazi halakahu ve savverehu'' gibi dualarla Rabbisine karşı tazimatını, tekrimatını ifade ederdi. Allah'ım sana secde ettim, Allah'ım sana iman ettim, Allah'ım sana tevekkül ettim, Allah'ım sana teslim oldum. Yüzüm beni yaratan, tasvir eden, ahseni takvime mashar eden Allah'a secde etti. Ve sonra فَتَبَارِكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Müteal ve mübarektir o zat ki o haliklerin ahsenidir. Beni yaratırken ahseni takvime mazhar etmiş, tam kıvamında en mükemmel şekilde yaratmıştır. Allahu Teala ve Tekaddet Hazretleri bu mülahazalara tatlı mülahazalar ilave ederek huzurunda namaz adı altında eda edeceğimiz miracı cümlenin eda etmesini muvaffak kılsın cümleye eda tevfikini lütfeylesin inşallahü teala namazın neşvesini ruhlarımıza indirsin ve sindirsin bizi onunla meşbu kılsın bir suhra bir angarya gibi onu sırtından atmak isteyen hemen dünyasına koşmak isteyen nadanların kıldığı gibi namaz kıldırtmasın kamilen ve mükemmelen Eda'ya muvaffak kılsın. Bizim gibi yalan, yanlış, sakat, eksik kılanları dergah-ı nezda teyidatla tamamıyla Eda'ya muvaffak Bu Bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki derste beş vakit namazın beş vakit seveçi tahsisi üzerinde durup eğer bitirebilirsem başka şeylerle İstama erdirmek ve başka bir rükne İslam'a geçmeyi düşünüyorum. İmkan el verirsem Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Söylediğim sözlerde nefis adına ve hissiyat hesabına bir şey söylettirmesin. Sizleri de uyanık kılsın. Söylenen sözlerden istifadeye muvaffak kılsın. İllahül Fatih